Allahu Allah, ne Şeytan Rjeem, Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah, Rabb al-alemin, ve salat ve salam, Allah'ın Rasulü Muhammed, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallallahu ve Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Allah'ın Aleyhi ve Sallam, ve Geçen hafta İnşikak suresi 14. ayette kaldık. Bugün Allah nasip ederse inşallah 14. ayetten surenin sonuna kadar Allah'ın sözlerini irdelemeye Rabbimizin bize ne mesaj vermeye irade ettiğini anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Allah ayeti kerimede tabi ufak bir hatırlatma geçen dersi kitabı arkasından ve sağından verilenlerden bahsetmişti. Birinin ehlinin yanına müjdelenmiş bir şekilde işte güzel bir şekilde döndüğünü birinin de kötü bir şekilde döndüğünden bahsetmişti. Şimdi diyor ki Allah spanata o kötü şekilde dönüp de mutsuz olan için inna huwvan ne şüphesiz o zannetti ki Rabbin'e geri dönmeyecek. Şimdi tabii ki e, insan olunun ateistleri kenara koyduğunuz zaman Yahudi Hristiyanına kadar bütün kafir taifeleri bir gün Allah'a döneceklerine inanırlar. Ama tabii inanmak sadece dilin fiili değildir yani ben inanıyorum demek değildir. İnanmak kalpte başlar. Kalp önce bir şey bilir. O bir şey bildikten sonra o kalpte itikat olur. Mesela güneşin işte her gün çıkması bir ilimdir, bilgidir. Artık kesinlik kazandığı zaman itikat olur o niye artık o bilgi hiçbir şekilde bozulamaz. Kesin bir bilgidir. Şek şüphe yoktur bunda. Netice itibariyle insan diliyle iman ettiğini söyler ama aslında insanın imanının kıstası ve ölçütü her bu iddia ettiği şeye ne kadar uygun yaşadığıyla ancak ölçülebilir. O yüzden yarın hesap verecekmiş gibi yaşamayan, amellerini bugün hesaba çekmeyen insanlar ki Ali radıyallahu anh bunu nasihat ediyor. <gülüyor> Nefislerinizi hesaba çekilmeden önce hesaba çekin. Kim nefsine başka kardeşine sorgularken, başka kardeşini yargılarken nasıl zalim ve katlarca yapıyorsa vallahi ondan daha fazla kendi nefsini muhasebe ederken bir tutum ve tavır içerisinde olması lazım. Genelde insanlar ahlaksızlıkları sebebiyle etraflarındaki dostları ve arkadaşlarını eleştirirken onların ayıp ve kusurlarını yaptıkları şeyleri muhasebe ederken çok zalim ve gaddar, sıfır tavizsiz bir şekilde muamelede bulunurlar. Oysa ki insan bunu nefsine yapmalı. Nefsine geldi mi her zaman ayıpları örten, kusurları bağışlayan, işte hataları görmezden gelip üzerini kapatan bir hesap usulüyle hesap yaparsa insanoğlu herkes cennetin ortasındadır. Yahudisi de Hristiyan'ı da, kendine Müslüman diyen müşrikleri de, Müslümanlar da... Niye insan dediğimiz gibi kendi nefsine karşı ne yapmalıdır? Bu konuda Allah'tan korkup başkalarına davrandığından daha katı kendi nefsine davranmalıdır. Kendi ayıplarını daha fazla kınayıp eleştirmelidir ki Allah subhanahu teala onu o övülmüş makama, hani nefsin iyiliği emrettiği, o nefse hiç kötülüğün gelmediği, o nefsin üst mertebesi olan hayırlı bir nefise, hayır üzere olan bir ruh haline dönmek için gayret sarf etsin. O yüzden Allah'tan temenin bizi o güzel mertebeye ulaştırmasıdır. Ama selef-i salih'in o mertebeye ulaşmak için geçmiş salihler diyorlar ki, insan insan eğer nefsine muhalefet ederse bu mertebeye ulaşır. Mesela nefsiniz konuşmak istiyor, susun. Nefis çünkü o an konuşma istiyor. Susarsan nefsini terbiye edersin. Nefis mesela konuşman gereken bir yerde sana susmayı emrediyor. Sen muhalefet et nefsine konuş. Yemek yemeyi sana nefis vesvese veriyor. Sen yeme mesela. Yani nefsin sana neyi emrediyorsa tam zıttını yap. İçinden gelen sesin tam zıttını yap. O zaman göreceksin ki aslan olan, aslan olan nefis kediye dönüşmüş. Kedi kadar uysal yani sahibine kıvranan böyle her dediğini yapan bir hal alır. Ama siz onu terbiye etmezseniz nefis aslandır. Her şeyi parçalayıp yakıp yıkmak ister. Zaten Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor Celle Celaluhu. Eğer diyor insanların istedikleri onlara verilseydi herkes birbirinin kanını ve malını isterdi diyor. İnsanlar birbirlerinin mallarını ve kanlarını isterdiler. Allah hamdolsun ki Allah insan insanoğluna her istediğini vermemiş. İşte o her istediğini yapanlar ve yap, o insanlar her istediğini yapanlar ve yapmayanlar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Netice itibariyle eğer Rabbimize döneceğimizi umuyorsa bizim nefislerimizi bu konuda ne yapmamız lazım? Her gün ama her gün yatağa girdiğimize hesaba çekmemiz lazım. Nereden işe başlamamız lazım? Bildiğimiz ve kabul ettiğimiz kendi haramlarımızı düzeltmekle başlamamız lazım. Çünkü bizim işlediğimiz günahlar iki çeşittir. Birincisi açık olan ve nefsimizin haram olduğunu kabul ettiği zina, içki, faiz gibi. İkincisi gene hata olan Müslümanların bize nasret ettiği ama bir türlü nefsimize ve kibrimize, gururumuza yediremediğimiz ayıplarımız vardı. Genelde zaten ikinci saydığım ayıpları kimse düzeltmez. Allah'ın rahmet ettiği bir avuç hayır ehlinden başkası düzeltmez. O birinci kısımsa zaten onu cahil alim herkes bilir. Yani nefse, nefsin bildiği. Yani kendimde ben biliyorum şu günahı var, ben bunu terk etmem lazım. Çünkü bu ameli yaptığımda kalbim daralıyor, sıkılıyor benim. Mesela. Boşa harcadığım, boş işe harcamış oldum boş vaktim var. Kalbim ne zaman o işe dalsam daralıyor. Bak ben bunun rahatsızlığını biliyorsam ilk işe nereden başlayacağım? Bunu düzeltmekle başlayacağım. Sonra Allah zaten diğerlerini öğretecek. Diğerlerinden bir temizlenme, arınma beraberinde gelecek inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, Bela, Arapça Bela kelimesi, Ön, kendinden önce gelen cümleyi nefret eder. Kendinden önce gelen cümleyi nefret etmesi ne demektir? Yani onun manasını iptal eder. Yerine tam aksine zıttına bir şey ispat eder. Bela bilakis Inna rabbehu kane bihi basira Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yani burada bir vurgu var. Yaptığın amellerden Rabbin haberdar. Yani sen şimdi mesela diyorsun kendi nefsini temize çıkartıyorsun ki birçok kafir Din günü bunu yapacaklar. Mesela Tirmizi'nin sünnende rivayet ettiği, camisinde rivayet ettiği bir hadis var. Vece'alnakum ummeten vasatan li takunuu şuhada ala'n-nasi ve yekuna'r-rasul Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki başka ümmetlere şahit olasınız, Resul size şahit olsun diye. Bu ayetin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nuh'un kavmi, Nuh'un kavmi diyecekler ki ya Rabbi Nuh bize anlatmadı. Tebliğ yapmadı, davet yapmadı. Bizi sakındırsaydı, biz bu şirki, bu küfürleri işlemez, sana itaat eden hayırlı kullardan olurduk. Tabi orada bu ümmet şahitlik edecek diyeceksiz yalan söylüyorsunuz. Çünkü Rabbimiz bize haber verdi ki, Nuh bin seneye yakın bir müddet size ne yaptı? Tebliğ yaptı. Ama siz ne yapmadınız? Bu tebliğ icabet etmediniz. İnsan yeri gelecek, diliyle inkar edecek. Mesela şu sahi hadiste olduğu gibi, Allah diyecek ne yaptım benim için diyecek senin için ilim okudum ya Rabbi biri Mücahidin biri diyecek senin için işte yara aldım ya Rabbi bütün vücudum kan içerisinde Allah diyecek yalan söylüyorsun sen benim için değil insanlar desin diye yaptı. İnsanlar aslında kendileri biliyorlar ne için yaptıklarını amellerini. Yani insan kendi kendini en iyi bilendir. Belen insan ve ala basira. İnsan nefsini görendir yani. Netice itibariyle dünyadayken Allah için yapmadıklarını biliyordular ahirette de biliyorlar ama yalan konuşuyorlar inkar ediyorlar Allah orada neyi devreye sokuyor şahitleri ne, ne gibi mesela deriler konuşuyor ağzalar konuşuyor Ka Şitt tüm aleyne kallu entakan Allahu entakkulle şey dediler ki niye bizim aleyhimize şahitlik yaptınız deriler konuşuyor kemikler etler organlar Diyor ki vallahi her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. O bizim elimizde değil. Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala kula kendi yaptıklarını yalanı karşılığında ne yapıyor? Azallarıyla şahit kılıyor. Harama gittiği ayağı, harama baktığı gözü her neyse altına ne koyuyorsanız koyun yani. Haramı konuştuğu ağzı orada istem dışı ne yapacak? Konuşacak. Netice itibariyle kul kendi kendini görendir. Rabbi de onu görmüştü zaten diyor. Yani şimdi yalan konuşuyor öyle. Ben iman ettiğim Rabbime geri döneceğim gibi zanları var. Ama yalan konuşuyor öyle bir zanlı olsaydı Allah'tan korkar da halini ıslah ederdi diyor. Tabi devam ediyor ayet-i kerime 16. ayet. Fala oximu şafak. O şafak yemin ederim ki diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şafak şer'i ıstılahta şer'i ıstılahta Akşam namazı vaktinin bitişini gösteren şeydir. Yatsı namazının başladığı, akşam namazının bittiği vakittir. O da şu andaki gibi dışarı çıktığınızda özellikle güneş ilk battığında akşam ezanı okunduğu zaman gök tamamıyla kararmış olmaz. Bir karartı başlar ama içerisinde hafif böyle aydınlık, siyahlık ufukta bir de kırmızılık olur. İşte o kırmızılık yok olduğu zaman onun adı şafaktır. O yok olduğu zaman, o kırmızılık gökte kaybolduğu zaman yatsı namazı vakti başlamıştır demektir. Allah subhanahu wa bu vakti yemin ediyor. Daha önce de defalarca anlatmıştık. Biz mahlukatın üzerine yemin edemeyiz. Biz ancak Allah azze ve celle adına yemin edebiliriz ki Allah'tan başka adına yemin etmek küçük şirk babındandır. Tabi kasta göre eğer tazim içeriyorsa o Allah'tan başka yemin edileni lat uzza gibi tazimi içeriyorsa o zaman büyük şirk olur, büyük küfür olur kadıyadında belirttiği gibi. Netice itibariyle bize mahlukat üzerine yemin etmek yasak kılınmış bir şey. Allah Celle Celalü Sübhanu Teala ise yarattıklarına yemin eder. O şafak ki mahluktur, Allah'ın dışındaki her şey mahluktur. O şafak da Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur. Allah Sübhanu Teala onun üzerine ne yapıyor? Yemin eder. Fala uksimu şafak. Tabi burada ee, özellikle muasır olan bir meseleye vurgu yapacağız. Özellikle Müslümanların kafirlerin ağzına baktığı uzun senelerdir. Dinlerini kafirlerden öğrendikleri öğrenmeye çalıştıkları uzun senelerdir. Aldatıldıkları birçok mesele var. Bunlardan bir tanesi de bu namaz vakitleri, oruç vakitlerinin belirlenmesidir. Şer'i ıslahlarda is namaz vakitlerinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği açıkça beyan edilmiştir. Mesela öğlen namazının, e, öğlen vaktinin başlangıcı güneş tam tepedeyken artık batmaya hafif meylettiğim öğlen namazı vaktidir. İkinli namazının vakti de bir cismin gölgesinin onun iki katı olduğu zamandır. O ikindi vaktidir. Akşam e, vakti ise ufuktan güneşin tamamıyla kaybolduğu vakittir. Akşam namazının bitişi de ufuktan şafağın az önce bahsettiğim gökteki siyahın içindeki kırmızılığın kaybolmasıdır. Yatsı namazı vakti de bundan başlar. Ama maalesef maalesef yani devletler küfür devletleri olduğu için layık devletler olduğu için, dini devletten ayırdıkları için, din çok umurlarında olmadığı için zaten ne yaptılar? Namaz vakitleriyle de oynadılar, bayram günleriyle de oynadılar, e, oruç saatleriyle de oynadılar. Oysa ki Resulullah s.a.v. diyordu ki ümmetim sahurda geciktirip İftarda acele ettiği müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Mefhumul muhalefe diye bir kaide vardır. Yani ümmet sahurda erken davranıp iftarda da geç açtığı müddetçe onlarda şer vardır. Hayır olmaz onlarda. Oysa ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sahuru geç yapmayı, iftarı ise erkene almayı tavsiye etmiş. Böyle de amel etmiş Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Bugünküler ne yapıyorlar? İhtiyat olsun diye. Yani diyorlar orucumuz sakata gitmesin. Biz diyorlar sahur erken yapalım. Ondan sonra akşam iftarı da biraz geç yaparız diyorlar. Yani o kadar aciz bir duruma düştüler ki özellikle kamuoyuna, medya bu konu yansıdıktan sonra Diyanet İşleri Başnlığı diyor ki Sudarbistan da böyle yapıyor diyor. Delilleri bu yani Suda Arabistan'da bu saatlerden amel ediyor. Yani bu ondan aciziyetin açık bir göstergesidir. Bugüne kadar bayram mevzu geldiği zaman e, Suudi Arabistan'ın bayramı biz Türkiye'de yaşıyoruz. Onların bayramı onları bağlar bizimki bizi bağlar diyen diyanet işleri. Şimdi oruç vakitlerine gelince diyor ki Suud da bu takvimle amel ediyor. Yani müşriklerden zaten tutarlı, mutabık sözler beklemek zaten bu ahmaklıktır yani. Müşriklerin dini çelişki dinidir zaten. İslam ise çelişki kabul etmez. İslam tutarlı bir dindir. Haşa Allah ve Resulü tutarsız, çelişkili konuşmazlar. Onların her yaptığı, her söylediği tutarlıdır, birbirine mutabıktır. Bu yüzden yeri gelmişken yani şafa Allah üzerine yemin ettiği için şafağın da İslam literatüründe, İslam hukukunda namaz vaktinin, ibadet vaktinin belirlendiği bir unsur olması sebebiyle bu konuyu hatırlatmakta fayda gördük. Zaten Ramazan ayları her geldiğinde bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Önümüzde gene bir iki ay sonra takriben yanlış hatırlamıyorsam Ramazan geliyor gene. Aynı ihtilaflar gene başlayacak. Ramazan başladı. Bayram oldu mu olmadı mı? Yani devlet çok da umrunda devletin yani. Devlet şimdi bir Ocak dedi mi yıl başında bir tatil programı ayarla. Zaten matematiksel hesaplarla Ramazan ve Kurban Bayramı belirlenmiştir. Devlet memurlarına o tarihte izin yazar, o takvimi de sene sonuna kadar değiştirmez. Senin hilalin bir gün sonra görülmüş. Hani onların bayram dediği arefe olmuş, ertesi gün bayramı. Çok da laik devletin umurundaydı sanki. Yani onlar bu gibi durumlarda bizim dinimizi önemsemezler. Biz ne yapacağız? Dinimizi bilen, Allah'tan korkan Müslüman insanlardan alacağız. Biz Mısır'dayken Mısır Sultanı'nın bayram ilan ettiğinde Mısır dediler ki yarın da oruç tutacağız. E, Ezher'den bir şeyh görüşmüştük biz. Ezher ki devletin bir kurumudur yani. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Mısır'da devlete bağlı olan bir kurumdur. E, Ezher'den görüştüğümüz şeyh bize hilalin görüldüğünü, yarın bayram olduğunu ama devletin takvimi değiştiremeyeceği için yarın da oruç dediğini söyledi bize, bozmamızı söylemişti yani. Devletin içerisinden, kademesinden adamlar bunu söylüyordu. Yani onların dediğim gibi şeytanların çok da bizim dinimiz şeytanların umurunda değil. Yani şeytanların ağzına bakıp da din öğrenen zaten cehennemden başka bir yere varmaz. Allah'tan afiyet diliyoruz. Velleyli <gülüyor> ve ma wasak. Tabi şafa yemin ettikten sonra diyor gece de e, geceye ve içindin içinde barındırdığı şeylere. Ma <gülüyor> wasak içinde var olan şeyler ki gece şer vaktidir. Şeytanların yeryüzüne yayıldığı vakittir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş battığı zaman akşam olduğunda akşam namazı vaktinde çocuklarınızı içeri alın pencerelerinizi kapılarınızı kapatın çünkü şeytanlar vantajara şeyati şeytanlar yeryüzüne dağılırlar. O vampir filmleri var ya, yani yapıyorlar Amerikalılar Hollywood yıldızları falan. Karanlık oldu mu vampirler çıkıyor ışıkta yanıyorlar çıkamıyorlar falan. Aslında onlar şeytanların e, vahyin sonucunda üretilmiş şeyler. Yani kısmen doğru şeyler. Şeriatın bir kısmını kabul ettiği şeyler. Netice itibariyle şeytanlar ışığı sevmezler. Gece karanlıkta çıkarlar. Gece şerli bir vakittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahih rivayetlerde dualarında gecenin şerrinden Allah'a sığınmıştır. Genelde şeytanın vaktidir gece. Gece çok fazla oturmak e, güzel görünmüş müstahap görünmüş bir iş değildir. Gece oturunmaz. Gece şeytanın vaktidir. Çok bereket bulamazsınız ondan. Mümkün olduğu kadar erken yatağa girip erken kalkmak gündüzleri yaşayıp geceleri uyumaktır ama şeytanlaşan topluluk tam tersi. Sabah kadar oturuyorlar televizyon başında sabah namazı vakti uyuyorlar namaz kılmadan da uyuyorlar. Ondan sonra gündüzle akşama kadar ne yapıyorlar yatıyorlar gece karanlık oldu mu şeytanlar gibi yeryüzüne çıkıyorlar. E zaten bir elektrik icat ettiler gece gündüz hepsi birbirine girdi. Gecenin üçü şehirde trafik olur mu? İstanbul'da olur. Oluyor işte. Netice itibariyle şeytanlaştığı için insanlar, hayatları da şeytani bir hayat olduğu için öyle yaşıyorlar. Bizi de zorluyorlar ister istemez. Bak niye ben gecenin bu karanlığında bu ilmi, işte Rabbimizi razı etmeyi öğrenmeye gayret ettiğimiz bu ilmi dersi, niye sabah namazından sonra yapmak istemeyeyim? Şer'i devlet olsa, vakitleri ben ayarlıyor olsam, sabah namazında toplarım buraya milleti dersi namazdan sonra yaparım. Ondan sonra yatsıdan sonra da ayakta gördüğüm adamları sopalatırım. Yatsı namazından sonra ne işiniz var? Niye gevezelik yapıp oturuyorsunuz diye milleti de terbiye etmeye kalkarım yani. Ama şeytanlaşan bir toplumun arasında yaşadığımız için bazı şeylere müdahil olamıyoruz. Güç müslümanlarda değil kafirlerde olduğu için de bazı şeyleri ıslah edip düzeltemiyoruz. Allah bu konuda müslümanlara yardım edip çıkış yaratsın. وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ Derlendiği zaman da o aya, yani ay ki dürülür, derlenir. <gülüyor> Tabi kıyametin alametlerindendir. O yüzden güneş ve ay tutulmasında aslında namaz kılınır. Müşrik kavmin yaptığı gibi eline tencere, tabak al birbirine vur falan. Ondan sonra bir de bu Mekke'nin müşrikleri anlatan filmi izleyip gülerler. Aa işte putların etrafında dönüyormuş ya. Sanki bunlar farklı bir şey yapıyorlar. Aynısını yapıyorlar. Aslında güneşin tutulması ve ayın tutulması Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Allah'ın gazabı'nın işaretidir. O yüzden peygamber sağlam bu tutulmalar açılana kadar kesinlikle ve kesinlikle ne yapmazmış? Namazdan çıkmazmış. Sürekli namazda dua halinde Rabbinin kitabını okur bir haldeymiş. Çünkü kıyamet Allah kıyameti anlatırken diyor ki güneşle ay bir araya getirildiği zaman yani kıyametin işaretlerinden bir kopma alametlerindendir. Güneş'in bir araya gelmesiydi. Bu Allah'ın gazabının bir işaretidir. O yüzden orada Allah zikredilir ki Allah'ın gazabı dinsin. Çünkü sahih bir hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ameller diyor Allah'a her gün arz edilince kötü ameller, günahlar, masiyetler, şirkler, küfürler insanlardan Allah'a yükselince melekler bu amellere arz edince Allah öyle bir gazap eder ki Allah'ın gazabını arşı taşıyan melekler arşın ağırlığından hissederler diyor. Arşı taşıyamaz hale gelirler. Sonra diyor gökte ne kadar melek varsa hepsi diyor Allah'ı zikretmeye başlarlar. Ama hepsi aynı anda. Ki Peygamber Sasam hadiste diyor hiçbir karış olmasın ki burada melek var yanında da melek. Gök böyle yani gökte bu kadar melek var Allah'ın orduları bu kadar ki ayet kerimede diyor. Rabbinin ordularını Rabbinden başkası bilmez. Ne kadar olduklarını. Onların hepsi Allah'ı zikretmeye başlarlar ve diyor Rabbin azabı diner. Ondan sonra salih ameller, müminlerin yaptıkları güzel iyilikler, cihat, işte, oruç, zekat, hac buna benzer salih olan Allah'ın razı olacağı ameller Allah'a arz edilir de Allah subhanahu wa Teala fazlından ve keriminden o itaat eden kullara farklı farklı nimetler verir, bahşeder. Evet. La terka bunlen tabakan an tabak bu e, la terka bunlen tabakan an tabakan tabak ayetinin tefsirinde farklı teviller gelmiş, farklı yorumlar gelmiş. İşte tabaka tabaka geçeceksiniz. Yani bu ümmetlerin grup grup gelmesi, her ümmet neyle gelecek? İmamıyla beraber gelecek. Ki ayette diyor kulle ümmetin yud'a bi imamih yanlış hatırlamıyorsam. Her ümmet İmamıyla beraber çağrılır. O yüzden imamınıza iyi bakacaksınız. Ömrünüzün sonuna kadar. Imamınız Allah'tan korkan biri mi? Değil mi? Müşrik mi? Müslüman mı? Herkes imamıyla beraber haşrolur. Geçen bir yerdeyim adam bir tanesi imamın yaptıklarından bahsediyor. Yok imam şöyle bir fuhuş yapmış, böyle bir pislik yapmış. Yok işte gitmiş falana küfür ediyormuş. Müftü işte geldi diyor ağzından küfür eksik olmuyor falan. E dedim hani onu söylüyorsun da o kavme öyle bir imam yani imamına göre cemaat var. E, peygamber gibi bir imama, sahabe gibi bir cemaat. E, bugünkü topluma göre de bu camilerdeki imamlar var. Hatta e, bir tanesi vardı, siteye soru yazmış. Hocam ben internet kafe işletiyorum. İnternet kafede işletirken imamın biri hep gelip gidiyordu. Ben bunun elektronik program üzerinden ne, ne izlediğine falan baktım. Baktım ki diyor bu erkeklerle yani böyle müstehcen şeyler konuşuyor. Diyor ki bunun Diyanet işlerine diyor şikayet etsem caiz midir? Ya dedim boşver kendileri gibi imam bulmuşlar zaten. Yani müşrik kavmin kendi gibi imamı yani niye değiştireceksin ki yani? Onlar adam olsalardı adam gibi imamları olurdu. O yüzden bir imamın kalitesi bir liderin yani imam ki liderdir yani Türkçe karşılığı. Bir liderin dininin güzelliği, etbaanın dininin güzelliğinden ölçülür, biçilir. Sahabenin dininin güzelliği peygamber gibi bir hocaları olmalarından sebebiyleydi. O yüzden e, dünyadayken genelde cehennemdeki konuşmalar gerçekleşir, başarısızlıklar sonucunda. İşte sen bize dedin biz yaptık olmadı falan, sen suçlusun. Alttakiler üstteki ne diyor? üsteki de diyor ki siz böyle yaptınız, şöyle ettiniz olmadı. Oysa ki yapan ortak, ikisi de ortaklar yani. İyi de varsa ortak, kötü de varsa ortak. Niye suçu birbirlerine atmaya çalışıyor ki insanlar? Cehennemde zaten bunu yapıyorlar, Allah da cevap veriyor. Diyor ki, ikinize de iki kat azap vardır. Onlar diyorlar, onlara iki kat ver çünkü onlar bizi saptırdı. Asıl sorumlu onlar, biz kenarından sapanlar. Tamam bizim de cezamız var da onlaki daha şedid olsun. Onlar da diyor, biz bir şey demedik, gelin dedik, geldiniz. Allah da diyor size iki kat azap vardır. Bu da açıkça gösteriyor cehalet mazerettir. bir zırvalıktan başka bir şey değil. Sonrakilerin ortaya attığı bidattan, saçmalıktan başka bir şey değil. Tabi şirk de vacipler, haramlar konusunda cehaletin mazeret olması belli şartlarla İslam ulemasının, ehli sünnet ve cemaatin ortaya koyduğu açık bir husustur, gerçektir. Netice itibariyle Allah subhanahu wa herkesi imamıyla çağıracaktır. O yüzden dünyadayken herkes imamına iyi bakmak zorundadır. Feme la yu'minun. Diyor ki onlara ne oluyor da onlar iman etmiyorlar? Ve iza kuria aleyhimil kur'an la yascudun. Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Bu secde ayetidir. Dersten sonra müsait olunca Rabbinize bir secde edersiniz. Tabi bunun secde ayeti olup olmamasında da sahabe arasında ihtilaf var. Bazıları demiş ki burada secde gerekmez çünkü secde ayeti olduğu Buna ittifak edilen bazı ayetler var. Bunlar 20 küsür, 30'a yakın bir ayettir. Bir de hakkında ihtilaf edilen birkaç tane ayet var. Bu bunlardan bir tanesi. Hani bu ayet secde ayeti midir, değil midir? Bu noktada bir ihtilaf var sahabe arasında ama biz gene burada ihtilaftan çıkmak adından secde edelim. Racih görüşte hep secde ayeti olarak kabul etmişler. Allah diyor ki onlara Kur'an okunduğu zaman niye secde etmiyorlar? Yani Kur'an okunduğu zaman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalbini açmak, kulağını açmak, ona kulak kabartmak iman ehlinin alametidir. Ama Allah'ın ayetleri okunduğunda, Allah'ın sözleri okunduğunda kulak kapatmak, arkasını dönmek yaban eşekleri var ya ayetin ifadesiyle yaban eşeğinin işidir. Allah diyor ki onlara nasihat edildiği zaman aslandan kaçan yaban eşekleri gibi niye kaçıyorlar ki diyor. Yaban eşeği zebra'nın adıdır Arapça. Zebra var ya, aslanlar kovalar, belgesellerde anlatırlar. Nasıl kaçıyor? Can havliyle kaçıyor, değil mi? Yani kendini kurtarmak adına. İşte aynen öyle kaçar. Kafir ve münafık kendisini Allah'ın ayeti okunduğu zaman, Rabbinin ayetleri arz edildiği zaman Müslüman ne yapar? şey, münafık ne yapar? Bundan iğra eder. Kalbini ve kulağını bunu açmaz. Allah bizi öyle kılmasın. Allah subhanahu teala bazı insanların ayeti kerimede kulaklarında ağırlık olduğunu, kalplerinde ağırlık olduğunu anlayıp fıkh edemeyeceklerini, idrak edemeyeceklerini söylüyor. Bazen zaten görüyorsun adamın nasihat etmeye başlayınca bir gözler kızarıyor, esnemeye başlıyor, bir uyku basıyor. Oh, nasihat geldi mi şeytan bırakmıyor, sarmış her taraftan şeytanları, örtüyü çekmişler üzerine sen işine bak diyor, boşver o konuşuyor. Zaten münafıklar Peygamber'in yanına çıkınca ayet kelime de diyor, diyorlar ki ya bu ne dedi diyorlar. Az önce bir şeyler anlattı da biz bir şey anlamadık yani. Adama o kadar anlatmışım ki adam hala yani duvar anlatsan duvar anlar. Adam anlamamış hala aynı soruyu soruyor. Şimdi diyor bunları nasıl kafir diyeceğiz? Ya diyor mu abi 45 dakikada ne anlattım ben sana? Mekkeli müşrikler de Allah'a inanıyordu. Mekkeli müşrikler de haccediyodular Mekke'nin müşriklerde sadaka veriyordular. Ya yani sana 45 dakikada bir şey anlatıyorlar. Yani hiçbir kıtlandan aşağı inmedi. Hiçbir kullandan bir şeyler damlamadı içeri kalbine doğru. Yani netice itibariyle damlamaz. Çünkü hidayet eden Allah'tır. Sizin ne kadar güzel beyan ettiğinizin hiçbir önemi yoktur yani. Allah yehdi men yesha. Allah dilediğini hidayet eder. Yuadzubu men yesha. Yuadzubu men yesha ve yerhamu men Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Bu ayeti okuyup da kalbi titremeyen adamda hayırdan zerre nasip yoktur ha. Allah dilediğini ediyor ya ya ben değilsem. İnsanın bundan korkması lazım yani. O yüzden Rabbine karşı hep zelif, Rabbine karşı hep muhtaç bir halde kendini hissetmesi lazım ki Allah subhanahu teala rahmet ettikleri içerisine koysun okuluda. Netice itibariyle... Kur'an okunduğu zaman saygıyla durmak, konuşmamak bu insanın kalbindeki hayrın bir göstergesi. Tabi o ayetin tefsirinde ilim talebesinin edebinden falan konuşurlar. Tabii sadece ilim talebesinin edebi değil Müslümanın bir edebi olmalıdır. Yani yanımda kardeşim bir hadis okuyacak ben orada ondan gevezelip hadis ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi mi herkesin susup aleyhissalatu Vesselam deyip peygamberin sözüne hürmet etmesi lazım okuyan adama değil. Peygamber konuşacak şimdi. Başkasının ağzından ama konuşan peygamber kal allah Teala dediği zaman Allah böyle dedi. Herkesin susmasına, Bütün konuşmayı hemen keseceksin bırakacaksın. Bu Müslüman edebilir E ilim talebesinin şeyhinin hocasının yanında, ilim talep ettiği insanın yanında zaten e, o ona nasihat ediyorken, ilimleri öğretiyorken, Rahman'ın sözlerini, Nebisinin sözlerini öğretiyorken zaten sukutu ve buna karşı edebi zaten onun kalbindeki Allah'ın Allah'a imanın yüceliği ve faziletine bir işarettir. Çünkü Kim Allah'ın dinli şiarlarını yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Bunlar Allah'ın dinli şiarlarıdır. Kim bunlara saygı gösterirse bu onun Allah olan dinine olan saygısından, Allah'a olan takvasından, Allah korkusundandır. Bazen yeri gelir ahmakça bir adam, ahmak bir adam konuştuğunda, konuştuğunda hikmet yok ne konuştuğunu bilmiyor. Onu ona katıyor, onu ona katıyor ama böyle bir adam dahi olsa sabırla Allah'ın sözünü okuyorsa sabırla dinlemek lazım. Resulullah'ın sözünü okuyorsa sabırla dinlemek lazım. Zırvalıklarını dinlememek lazım. Ama Allah'ın sözüyse, Resulünün sözüyse orada durmak, bakmak. Bu zaten ehli sünnet ve'l cemaat'in en temel esasıdır. O yüzden ehli sünnetin arasındaki alimler bidat tehlikenin kitaplarını okuyup Onların getirdiklerini etüt etmişler. Onların Hakk'a mutabık oldukları, Hakk'a muhalefet ettikleri yerleri tek tek irdeleyip incelemişler. Bu adaletin gereğini. Ama tabi cahilleri sakındırmışlar. Niye? Hani ilme daha yeni başlayan insanlar bu konulara dalarsalar, sapıtıp helak olabilirler, yanlış neticelere varabilirler diye bu korkuyla avamı sakındırmışlar. Ama ilim sahipleri ne yapmışlar? Kesinlikle ve kesinlikle bidat ehli de olsalar, kafir de olsalar, Allah'ın sözünü, Resulullah'ın sözünü naklediyorsalar okuyup, onun ardından koydukları şey batılsa batıllığını beyan etmişlerdir. Allah'u alem. kefer كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Allah subhanahu ta'ala diyor ki, bilakis kafirler, yalanlayanlardır ama yalanlamak deyince sadece şu algılanıyor. Allah yok, peygamber yok, cennet yok, cehennem yok. Yalanlamayı sadece bu sayıyorsanız eyvallah. Şimdi sizin çocuğunuz yanınıza geldiği zaman veya karınız yanınıza geldiği zaman bir anlaşmazlık olduğunu farz edin. Yani bir şeyi tahkik etmeye çalışıyorsun. Adam diyor ki yapmadım. Bak diliyle diyor ki yapmadı Ama gözler böyle oynuyor. Bakıyorsun ki gözlere yalan konuşuyor bu adam. Belli. Ama delil yok ispat edemiyorsun ama yalancı belli. Öyle. Yani yalanlama sadece ben bunu inkar ediyorum demek değildir. yani Veya kabul ediyorum itiraf manasında algılanmamalı. Yalanlamanın tekzibin birçok şekli vardır alimlerin katında. Mesela bazen insan bir şeyin helalliğini ikrar eder. Der ki faiz haramdır der mesela. Haramın haramlığını ikrar eder der. Tabii Allah yasak kılmışarak ama ne yapacaksın bu devirde işte faizsiz ticaret olmaz. Dedi mi bitti bu iş bak. Ah bu yalanlamanı takın. Ya adam haram diyor olsun kardeş. Bak sözün yanında adam helal görüyor yani. Bu dönemde ne demek şey olmaz. Faizsiz ticaret olmaz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle bu dini sadece belli bir zamana has mı kıldı yoksa bu din kitap ve içindeki hükümler kıyamet gününe kadar baki mi? Kıyamete kadar baki. Bak sözün devamında ne var? İstihlal var. Hal dili yalanlıyor. Ve Kadı Ebubekir Bekir İbnil Arabi El Maliki'nin dediği gibi genelde halin lisanı dilin lisanının önündedir. O yüzden Yusuf aleyhisselama ee, zina iftirası yapıldığı zaman o zinaya çağıran emirin karısının akrabası neye bakıyor? Söze değil. İşarete bakıyor. Hale bakıyor ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. E diyor madem Yusuf çağırdı önden yırtılması lazımdı. Kadına saldıracaktı. Kadın önünü parçalayacaktı. E Yusuf kaçmış ki arkadan yakalamaya çalışmış diyor. Bak halin lisanı dilin lisanının önünde. Anlıyorlar ki yalan konuşuyorlar. Netice itibariyle kulun da Din gününü, ahireti, tasdiki dilde kalırsa varacağı yer cehennemdir. Ben şimdiden müjdeliyorum. Ama hali tasdikse baş göz üstünü Allah'ın rahmetindedir. Eğer ihlasla yaptıysa zaten Allah Allah'tan korkup sakınıp iyi ameller işlerinden amellerini şüphesiz zayi etmeyecektir. وَاللَّهُ alemu bime يُعُونَ Oysa Allah subhanahu wa içlerinde sakladıklarını biliyor. Bak dediğim noktaya Allah işaret ediyor Celle Celaluhu. Yani diller farklı şeyler söylese de Allah kalplerin özündekini biliyor. Allah Azze ve Celle kalplerinde sakladıklarını biliyor. Adam bir tanesini bakıyorsun ki münafıklar mesela çokları onlar İslam izhar ediyordular. Onlardan küfür, şirk hiçbir şey sadır olmuyordu. İbnü Teymiyye diyor ki asrımızın münafıkları diyor peygamberin dönemindeki İbnü Ubey İbnü Selül münafıklığından daha katı münafıklar diyor. Neden mi diyor? Onlar küfürlerini gizliyordular. Bugünkü küfrü açık, sabit olmuş, bu dinden çıkmış münafıklar artık içlerindekini dışarı vuruyorlar. Bidatlarını, sapıklıklarını, şirklerini ve küfürlerini. Bu baptan diyor onlardan daha katı münafıktırlar. Münafıklıkları daha katıdır, daha üst mertebededir. Allah sığınırız. Nifakar Müslümanın korkması gereken bir şeydir ki Bukhar İbni Ebu Muleyke'den, Tabi'nin büyüklerinden şunu naklediyor Diyor ki bu mescitte Resulullah'ın ashabından 30 küsürten fazla insan gördüm. Arasında Ömer, Ayşe, radıyallahu anhum gibi büyük sahabeler vardı. Kulluhum yakafûne alâ minen minennifâkî. Hepsi kendi nefisleri için nifaktan, münafıklıktan korkuyorlardı. Ömer'den gene nakli olunur. Bilsem ki yeryüzünde bir tane münafık var onun kendim olduğundan şüphe ederim diyor. Yani Allah katından öyle bir vethika gelse, yazı gelse ki yeryüzünde bir tane münafık var. Korkarım ki o benimdir diyor. Müminin böyle kendini hissetmesi lazım. Tabi korku, sevginin dengeli, adalet, diğer bütün her şeyin dengeli olması lazım. Hani bu korkuyla beraber Allah'tan Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmemesi lazım. Bu ikisini dengeli bir şekilde bir araya getirmesi lazım. فَبَشِّرْهُمْ bin elin. Onları elem verici bir azab ile müjdeli ama kafire hikaye yok. o Azab buradan girsin buradan çıksın yani. Elem verici derken yani elem acı demektir. Ağrı sızı demektir. Yanıkları düşünün onlar elemdir Arapça yani. Yandığınızda hissettiğiniz beyninize kadar çıkan o uyuşma sinirlerin size verdiği his var ya. Yani düşünün ki kafirin dişi Uhud dağı kadar büyütülmüş Tirmizi hadisidir. Ta ki azabı iliklerine kadar hissetsin diye. Ve binlerce sene yakılmış cehennem ateşi kırmızı değil. Cehennem ateşi siyah binlerce sene yakıldığı için. Yani Allah bizi afiyette kılsın. Allah bizi cehennemden azat etsin. Allah subhanehu ve teâlâ'nın azabına biz güç getiremeyiz. Allah bizi rahmetine daldırsın. Allah'ın bizi rahmetine daldırması müstesna. Aksi halde hepimiz helak olmaya müstehakız. Hepimiz helak olmanın eşindeyiz. Ancak Allah'ın rahmetine daldırdıkları müstesna. Allah bizi onlardan kılsın. İllellezine amenu ve amilissalihat tabii ki diyor iman edenler tabi tevhid üzere iman edenler belirttiğimiz keyfiyet üzere iman edenler yoksa hem kafada laiklik imanı var hem demokrasi imanı var hem de şeriat imanı var işte devlet yönetmeye gelince Allah'ın yer yüzündeki Rabbi'nden e, kimsenin haberi yok kimse onu kabul etmiyor Ondan sonra bakıyorsun miras taksimatında kimse Allah'ın Rabbini kabul etmiyor. Diğer dinin şiarlarında vaciplerinde kimse Allah subhanahu wa ta'ala'nın emirlerini takmıyor. Ama ölüme gelince Türkan Saylan gibi ömrü İslam'la savaşça geçmiş kafir bir karı ki kadın ateist İslam'la alakası yok. Kadını İslam şeriatına göre gömüyorlar. Böyle garip bir ülkede yaşıyoruz. Netice itibariyle Allah subhanahu wa ta'ala bu müşrik kavmin arasında Allah'ın rahmet dilediği çok az Azınlık bir grubu rahmetiyle kurtaracaktır. Allah'tan temennin bizi onlardan kılmasın. İman edip salih ameller isteyenler <gülüyor> lehum <gülüyor> ejdunu gayrim memnun. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir ecir ve mükafat onlara vardır. Dünyada alınan, elde edilen ecirler, mal, mülk, kadın, çoluk, çocuk hepsi bir gün yok olacak. Kulli şey infani, her şey yok olacak. Ancak Allah subhanahu yüce yüzü, kerim yüzü müstesna. O da Rabbini cennette görmektir. Rabbinin rızasını kazanıp cennete girmektir. Allah bizi onlardan kılsın. Buruç suresine vardık. Burada kalalım inşallah. Çünkü Buruç suresi bayağı uzun. Konu da ehemmiyetli. Günümüzle alakalı olan çok e, konular var Buruç suresinin tefsirinde. Allah nasip eder, takdir ederse inşallah bir dahaki dersimizde de bu tefsiri işleme gayret ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب